Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz faiz. Faiz denen bu verem mikrobu gibi kanser mikrobi gibi olan bu olay yeni çıkan bir mesele değil. İslam'dan önce de Arabistan gibi Dünyanın unutulmuş köşesine bile yine faiz orada da vardı. Bu iş işte orada oluyordu. Faiz Arapçası riba deri buna. Riba. Riba büyüme, çoğalma anlamına geliyor. Bir iş olmadan. Mal ortaya konmadan, ticaret olmadan, demek ki doğrudan doğruya parayla para kazanmak, bu haram olan bir mesele. Ne kadar haramlar varsa, her biri hakkında, Kuran-ı Kerim'de Ayet-i kerimeler vardır. Bazı haramlar hakkında ayet-i kerimeler kısadır. Fakat bu faiz konusuna gelince en uzun ayetler burada Allah-u Teala bize buyuruyor. Ve İslam'da en son gelen emir eden birisi de faizin haram kılması meselesidir. Allah-u Teala Bezira buyuruyor Bakara Suresi ayet 275'ten başlıyor. es Billah Bismillahirrahmanirrahim Ellezine yekûner riba Ellezine şu insanlar, şu kişiler ye Külüne rıba rıba yiyenler faiz parasını yiyenler burada ye, külüne yiyenler diye Mevla buyuruyor tabi bu yalnız amaç değil kişi bu faiz parasını ister yesin ister başkali kullansın ister ev bina yapsın ve bu faiz de aynı rüşvet gibi alanda bir verende birdir. Peki bunların nedir? Aradaki durumları işte Allah Teala bize bunu buyuruyor. La <gülüyor> yakumune bunlar kabirlerinden kalkamazlar illa kalkarlar ama kemâ yakumul lezi yete habbe'tü'ş şeytanu minelmez bakınız ne kadar önemli bir mesele ki bu diğer günahkarlar kabreden kalkışları ne kadar farklı bile olsa Demek ki işlerinde en kötü olanları dünyada bu faizle uğraşanların durumu olacak. İnsan gerçekten bir de kendi hayatına oradan bakması, bakmamız gerekiyor. Yani yalnız bu dünyadan geleceğimize, varlığımıza bakarsak, tabii ağlanırız. Çünkü Dünya kalıcı değiliz. İşte bir de kabirden kalkış anını o gününde hatırlayalım. Bizlerde de her birimizde hiç yokken Mevla bizi yaratıp ana karnından dünya çıkardığı gibi işte bir gün gelecek mezarlarımızdan da da diye çıkacağız. Mela bi yürüyor. Bunlar nasıl kalkarlar kabirlerinden? Kemaye Şu kimselerin kalktı gibi ki onlara şeytan dokunmasından nasıl kişiler mecdun? Yani deli gibi olurlarsa öyle kalkarlar. Yete şeytan. Onlar şeytan cin çarpmış gibi, binermez dokunmasından. Şimdi burada ayrı bir konu da var. İnsana cin şeytan çarpar mı? İnsana böyle bir çarpıtlık olur mu? Biliyorsunuz bazı kişilere. Uğrama derler, uğrama derler. Mesela bir kimse ıssız bir yerde, terk edilen bir yerde, özellikle akşamdan sonra geçe, kötü bir şey yaparsa, mesela pis suyu dökerse, işte çöp atarsa, o terk edilen olunan yerde de, o anda cinler oturuyorlarsa, onlar üzerine kişi bir şey atarsa, o zaman tabi cinlerin bir hakkı var. Kendilerine savurma var. Bu kişiye dokunabilirler. Bu da nasıl olur? Cinlerin bize dokunması, e, cinler çok hafif, şeffaf bir maddede yaratıldığı için, onların bize dokunmaları görünmez. Öyle e, sohbaya vurulmaları olmaz ancak bizim sinin sistem üzerinde etkileri vardır cinlerin. Ama bunun dışında hiçbir şeytan, hiçbir cin insana dokunamaz. Çünkü etrafımızda bizi koruyan melekler vardır. Demek ki bu dünyada aldananlar, haramdan sakınmayanlar özellikle haramların da en çirki olan en pisi olan faize bulaşanlar işte bunlar mahşer günü kabirden kalkışlarında sanki bunlara cihetten çarpmış gibi yani çarpılmış gibi şöyle diyebiliriz aşırı alkol almış bir alkolik gibi dengesiz, düzensiz, öyle deli gibi kabrinden kalkacaklar bunlar. Bunların e, kabirden kalkışı böyle olunca acaba mahşerde bu hesabı nasıl olacak? Tab bunda yer nasıl olacak cehennemde? Artık konu oradan kıyasen anlamaya çalışalım. Vale ki kalu. Bu neden dolayı bunlara mevla ceza veriyor bu şekilde. Vale <gülüyor> ki bu şundan dolayı ki onlar dediler ki kalu innemel beyu misur <gülüyor> Yani bu inkarcılar, kafirler, faize haram olduğuna kabullenmeyenler. Akıllarınca şeytan gibi bir kıyası ı yapıyorlar. Ne diyorlar? Efendim diyorlar işte alışverişte, ticarette faiz gibi diyorlar. Yani bir kişi mesela 10 liraya aldığı malı tabii 10 liraya vermez. 11'e verir, 12'ye verir, verir verir. Böyle bir kazanç elde etmiş oluyor. Demek ki bu kafası çalışmayan beyinsizler şeytanvari. Bir kıyasla ne diyorlar bunlar? E, ticarette aynı riba gibi, faiz gibi diyorlar. Allah Teala bize cevap veriyor, buyuruyor. Ve halallul bey'a ve harramer riba. Allah Teala velhamız bey'i alışveriş demektir. Allah Teala alışverişi helal kıldı. Buna mukabil ve harr-mer rüba faizi haram kıldı. Yani aslında bir şeyin nedeni bizim için önemli değil. Ne de önemli olan burada? Allah Te'ala bunu haram kılıp kılmaması meselesi. Haşa allah Teala bir şeye bağlı değil ki. Büyük Mevlamızın, Yaratan Mevlamızdır. Allah-u Teala diyediği şeyi haram kılar, diyediğinde helal kılar. Burada Mevla bize buyuruyor, allah Teala Mevlamız, helal kıldığı mesele, alışveriş. e alışveriş olmasa, yani ticaret olmasa ne olur? insandaki yaşantı olmaz. İnsan medenidir. Hiçbir insan tek başına yalnız yaşayamaz. İşte bu toplumun düzeni birbirine bağlıdır. Mesela bir kimse tek başına ziraatten meşgul de olsa, yani toplumdan kopsa bile yine bir kişi e, koyun baksa çabanlık yapsa, toptan kopsa bile, ama yine kapanmaz ki, Ayana giyeceği yine bir çarık lazım, çorak lazım, üstüne bir şey kendisine lazım. E, kovidin kesilmesi için bıçak lazım kendisine, e, eti kesilip pişirmesi için tencere lazım kendisine. Nedir insan? E, i̇nsan tek başına eşe yemiyor. Evet, hayvanın türleri Yaşıyor tek başına hayvan türleri. Her hayvan yalnız kendi organları ile hayatını devam ettirebiliyor. Organları ile. Mesela hayvan ne yapıyor? Aslan, kurt canavar. E avunu yakalıyor. İşte pençesiyle, dişiyle onu parçalı Çişi yiyor. İnsan bunu yapamaz. İnsan hayvanı kesecek. Onun yüzüsünü, derisini yüzecek. Parçalayacak. Onu kişi pişirecek. Bunun için demek ki insan toplumsal yaşama mecbur muhtaç insan. Toplumda ziraççı lazım, meyveci lazım, bağcı lazım, nakdeyişi lazım, değirmeci lazım, fırıncı lazım, marketçi lazım, inşaatçı lazım, hepsi lazım ve lazım. Bundan dolayı bu da nasıl olacak Ticaret olacak işte böylece. Yani herkesin bu toplumsal yaşamda bir katkısı olacak. Nakdeyici kamrı malı götürecek, taşıyacak. Ziraatçı ekecek, biçecek. Meyveci meyvesini toplayacak. Camcı cam yapacak. Elektrik malzemesini yapan onu yapacak. Demek ki herkes gücü nisbetinde bu topsa yaşama katta bulunacak. İşte Mevla buyuruyor. allah Teala Mevlamız e, alışverişi helal kıldı. Ve harrem riba faiz allah Teala haram kıldı. E, günümüzde bazı şeylerin isimleri değiştiriliyor. Mesela çağdaşlık ya da çağdaş yaşantı hatta çağdaş giyim deniyor. Peki ne oluyor? Haram kalkıyor mu? Hayır herkese işte, haram kalkmıyor böylece. İnsanın ömrü de uzamıyor hasılca oradan kaldırılamıyor. Yani şu günümüzde bilim, teknoloji hızla yükseliyor, ilerliyor bilim. Mikroplar, asıklar, mikroplar, virüsler, bunların türleri, beyindeki bunların tahribatları, kan hücresindeki bunların durumları ince ince tetkik ediliyor, araştırılıyor. Yani bu kadar bilimsel bir gelişme var. Ama hastalıklar önlenemiyor. Çünkü hastalıkların teşhisi konmakla beraber tedavi edilemiyor. Yani bizler kendimize kandırmayalım sevgili kardeşlerim. Böyle çağdaşız çağdaşız diye öyle açılır soyunmak ile alkül almak ile böyle. ezanlara kulağımızı tıkamak ile alnımızı secdeye koymamak ile çalışı bunda aramayalım sevgili kardeşlerim. Büyük Allah nedir şey? Büyük onun da böyle. Mevla buyuruyor femen caihü ev etmim rabbih bir kimseye de caehu o kimseye ulaştı geldi ne geldi mevizetun mm rabbinden mevize öğüt vaiz emir ilahi emri geldi kendisine yani faizin haram olduğunu bildiren ayeti kerime geldi bu kişi bunu duydu bildi. Fanteha hemen bu işi bıraktı. Faiz işini bıraktı Tabi Tabii ayet-i kerime gelmeden önce faizi yasaklayan, haram kılan bir şey ortaya ot tabii kardeşim. Ancak Allah Teala Mevla'mız Peygamber Ali sema ayet-i göndermek ile, Peygamber'in ümmetine tebliğ ile bu tabi konu açıklığa kavuştu. allah Teala bunun haram olduğunu kişilere olarak bildirince melam büyüyor Fenteha buradaki fa fay takıbiye deniyor. Hemen kişi buna nihayet verdi, verenler yani. Onun için selef geçmiş demektir. Artık geçmişti yaptığı işler ona ayettir. O geçmiştir. Ayeti i kerime gelmezden önce ve cahiliye döneminde onların yaptığı demek ki faiz işlemi o artık geçti onların hakkında geçti. Tabi günümüzde bu konu ayrı ama. Çünkü günümüzde artık bu bilinen bir mesele. Yani her Müslüman bunun haram olduğunu biliyor. Yani yalan söylemek, hırsızlık yapmak, domuz eti yemek, leş yemek, alkollü içki içmek, fuhu zina yapmak, adam öldürmek, nasıl bunlar haram ise, ve bunların haramlığı açıkça biliniyorsa, hemen hemen, Müslümanların hemen hemen de tamamen yakın çoğuda bugün faizin haram olduğunu biliyorlar. Bunun için, faizden elde ettiği gelirler, onları mutlaka ya sahibine verecek sahibi varsa böyle bir şey yoksa onu aşırı fakir dağıtması gerekiyor. Çok faiz almamışsa kendi faiz vermiş. Ne yapacak? Çok tabi ağlanması lazım dünyada. Çok tevhese etmemiz gerekiyor. Yani. Ve emru ilallah on iş artık Allah'a kalmıştır. Gerek eski ilk Müslümanların durumu, gerekse gün Müslümanların durumu, yani bir kişi faizin kesin haram olduğunu iyice bildikten sonra hemen bu işten sıyrıp çıkarsa. Yani bir atasözümüz vardır, zararın neresinden dönsek kardır diye sevgili kardeşler. Bunun için günümüze de bir Müslüman kardeşimiz aldanarak ve faydın ismin değiştirerek kredi müredi diye böyle bir şeye bulaşmış ise ne yapması gerekiyor? Fenteha. Hemen buna nihayet etmesi gerekiyor. Hemen buradan sıyrılıp çıkması gerekiyor. Artık nasıl çıkacak? ne yapması gerekiyorsa onu kendi araştıracak, çırpınacak, bulacak demek kardeşler? Ve emruhu ilallah işte. Onun şartı Allah'a kalmıştır. Yani teybesini güzelce yapar. Yaptığından nazim pişme olursa Allah inşallah affeder. Ve men ade bir kimse faizin haram olduğu konusunu kesin olarak birlikte öğreneten sonra yine buna devam ederse, ya derse buna. E günümüzde halkın kullandığı kelime var. Efendim işte mecburum, ihtiyacım var diyorlar. Bu tabi yanlış, yalan bir şey geçersiz Allah katında o insanın zavallı ancak kendini dünyada kandırıyor. İhtiyacın var diyor. E, ev alacak ihtiyacım var diyor. E, kira oturacaksın. E, efendim şimdi ev hakkım, hakkım yok mu benim? E, nasip olursa al tabii ama helal alacaksın elini alacaksın öyle krediyle alacaksın efendim. Yani faiz vereceksin, alacaksın. Zarar kime? E kendine. Yani dinlemesen Allah bunu sana mahşede soracak. Bu mutlaka bu sorulacak. olacak bu Hatta o aldığın ev arkandan kalacak ya. Bakın arkandan kalacak ya. Kişi i̇şte kabirdeyken bile o evde oturulduğu sürece ona günah yine devam ediyor. Allah korusun böyle. Tabi ise araba alsın, ister ev alsın, ise diyet amaçla kişi kredi faiz alsın, versin, alsın neyse. Buna tarz tabi değişmiyor bunlar. Her biri çok kesin olarak haramdır. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor ve menade. Yani buraya dikkat edelim inşallah arkadaşlar. Yani bu mahşerde bize sorulacak. Biliyorsunuz dünyada çok ama çok devletler var dünyada. Bir ufaklı devletler var. E, her devlete bir tabi anayasası var, kanunları var. Her devletin sınırları içerisinde o devletin yasaları geçerlidir. Ama Mesela Habeşistan'ın, işte Libya'nın, Kuveyt'in, Çin'in, Japon'un, şunun bunun yasaları başka devletlerde tabi geçersiz. Her devletin yasası ancak kendi sınırları içerisinde kısıtlı geçerli. Düşünelim ki bugün devletlerin yasalları, anayasaları bile dünyada bile başka yerde geçersiz. Ya mahşerde ne olacak? Tabii ki geçim mahşerde. İşte sevgili kardeşlerim, o mahşer gününde, haşir gününde orada olacağız ama bu imanın bir rüktü temel bu. Vel basü, badel mevti hakkun diyoruz. Bak, okuyoruz bunu her zaman ya. Vel basü, içindedir işte bas, kabirden kalkış. Badel mevti, ölümden sonra kabirden kalkmak nedir? Hakkın, hakkın, haktır, gerçektir, kesindir. İşte o mahşer gününde, yalnız Allah'ın kanunu, Orada geçerli olacak sevgili kardeşlerim. Oradaki sorgulama konik kelime göre olacak. Önceki ümmetlere gelince onların da sorgulamaları onlara gönderilen kitaplara peygamberlerin şiriyatına göre olacak. Bunun için kendimizi kandırmayalım sevgili kardeşlerim. Mevla bir yürüyor. Ve men'a deh. Kim ki faizin haram olduğunu bildiren ayet-i kerime gelipten sonra İslam'ın başlangıcında. Ve şu anda da faizin haram olduğunu bilen bir kişi faiz haramdığını her ne kadar kabul etse bile yani haramdır dese bile ama buna devam ediyorsa bak. A'de adet dönüş anlamına geliyor. Yani kişi tekrar fayda buna dönerse فَاُولَٰئِكَ Bunlar, onlar اَصْحَابِ نَارُ nar ateş demektir. Yani cehennem ateşi demektir. İşte bunlar, bu cehennem ateşinin ehli eshabı bunlar. Allah korusun. Bak Mevla böyle buyuruyor. Direkt bir Mevla buyuruyor. Böyle şey. Yani bunlara şu kadar günah falan buyurmuyor da, Mevla buyuruyor. Ve men'a Kim kim faizin haram olduğunu duymuş, işitmiş, öğrenmiş, ulaşmış genişten yani bu bilgiyi, Kişi bunu bildiği halde tekrar faize bulaşırsa ya da bulaştığı faizden çıkmazsa, çıkış alanı aramazsa, İşte bunlar hesap bunlar, bunlar, cehennem cehennemehliyeleri yani bunlar. Hum onlar fiha o cehennemde halidun ebedi kalacaklar. Eğer faizin haram olduğunda kabul etmezlerse, bu tabii ne oluyor? İnkarcılığa giriyor bile hala. Demek ki efendim işte bu zamanda da faiz haram olur mu diyenler çıkabiliyor. Sevgili kardeşlerim Allah aşkına düşürelim ya. Yani şu zamana bu zamana böyle bir şey var mı? Yani? Nedir zaman denen şey? E dünyanın dönüşü işte gece gündüz oluyor. E dünyanın Güneş yatan dönüşlerinde mevsimler oluyor. Bundan bin sene önce de aynı dönüşü, dünyanın dönüşü vardı. On bin yıl önce yine dünya aynı dünyaydı. Aynı dünyanın bir yörünge dönüşü vardı. Ne değişiyor? Var mı de Yok muhtemelen. İnsanların kafaları değişiyormuş. Işte bilgisayar çağındayız, uzay çağındayız işte. Güzel ama uzay şeyi, bilgisayar şeyi sana ne yapıyor ki ya? Ömrün değiştirebiliyor mu? Bu topluma bir huzuru verebiliyor mu? Alanı düzeltebiliyor mu? Ne yazık ki aksine sevgili kardeşlerim be, aksine aksi oluyor böyle şey. Bize genç çocuklar soğuklarda kalıyorlar ablamız ya. O soğukta yatan çocuklar gençler. Ne demek onlar? Yani her biri Allah korusun yoldan çıkmış demektir bunlar. Aileler perişan demler. Yuvalar yıkılıyor. Yuvalar yıkılıyor. Ahlak çeküntüsü yuvaları yıkıyor. O gayrim meşri doğan çocuklar ana bir yerde baba başka bir yerde ana babası kalan çocuklar, işte dışarı atlan sokağa düştü dökülen çocuklar nedir bu çocukların durumları? Allah korusun her biri bir canlı bomba gibi yani suç aleti gibi bunlar geleceğini tehdit eden unsurlar bunlar Allah korusun. Yani bu mu bilgisayar çağı? Buna mı diyorum ben? Ahlak çökünde gidiyor seyirciler gidiyor efendim. Ne yazık ki e, bundan düzeltme çalışanlara da e, gerici deniyor, yitici deniyor bunlara da. Yani Allah için ne günlerdeyiz. Ak kara kara ak oluyor yani. Böyle ya. Yani gece gündüz, gündüze de gece denilecek bir duruma gelmişiz. Evi Yıkıntı böyle sel, alaksızlık bir seli, şey, yıkıntısı nasıl almış götürüyor her şeyi. Çocukları gidiyor. Gençlik gidiyor muhtemelenler. Orta yaşları gidiyor. İlce aile hanımları, ev hanımları gidiyor muhtemelenler. Yoldan çıkıyor böylece. Bu durumda alkol, sigara, uyuşturucu, kumar, fuhuş, almış toplumu sarmış, gidiyor muhtemelenler. E bunu asra görenler, isyananlar, Vicansızdı yandar. Gençler kurtarmaya çalışanlar, bu da nasıl kurtarır bunlar? Ancak tabii imanla, inançla. Allah bağlantıyla kurtarır bunlar. Bunlar çalışanlar ne oluyor? Günümüzde iticiye faaliyet oluyor böyle. Yıkıcılık, alaksızlık. Bu mu seviye kardeşlerim? İşte bunlardan biri de nedir? Faiz işidir. Ne zaman görüyor yem hakullar riba verir biz sadaka Bu ayetten önceki ayet-i kerimin meâlâm bizlere sadakadan bahsetmişti. Allah yolunda verilen sadaka işte fakirlerin gözetme, yetimleri gözetme, yoksulları gözetme kadınları fuhuşa sürükleyerek kurtarmak için onlara yardımı uzatmak. Bu sadaka bu. Mevla buyuruyor, yeme hakullar riba. Allah ribayı mahvediyor bakın Helak ediyor. Bereketini kaldırıyor bakınız. Allah bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İster kişi olsun İster şirket olsun, ister devlet olsun. Bir kişi, bir şirket, bir devlet faize bulaştı mı, o batağa battı mı artık ondan kolay kolay çıkıp kurtulamıyor, helak oluyor. Nice kişiler elindekini de götürüyor, kaybediyor. Evi de gidiyor, eşyasla gidiyor işiyle gidiyor, huzuru gidiyor, stresine giriyor, yuvası yıkılıyor. aşağı kadınlar kötü yollara düşebiliyorlar ve bazı kişiler de Allah korusun intihara kadar gidebiliyorlar. Yani kim faize bulaşırsa bu kesin bir kuraldır. Allah'a bizim böyle buyuruyor. يَمْحَكُ اللّٰهِ Allah faizi bu kredi denen bu faizi allah Teala mahvediyor bakınız. Yıkıyor Mevlamı'nı böyle işi. İşte bir söz vardır. Az daha etmeyen çoktan da mahrum, azdan da mahrum olur diye. Demiştir. Ne yazık ki bazı kişiler işimi büyüteyim diye yani birdenbire çok kazanayım diye. E daha lüks konforlu araba alayım diye. İşte şöyle evin barkamı olsun diye, kişiler Allah korusun, aldanıyorlar. Tabi şeytan buna tahrik ediyor. Deviz bunları buraya yönlendiriyor. Harama giriyorlar. Ama kim bu faiz mesesine batarsa, kim bu batağa batarsa, kisin olarak bundan kurtlanma seviyor kardeşlerim. Allah böyle yapıyor. İster kişi, ister şirket, ister devletler. Kim faize batarsa, battıkça batar, baça batar, Allah'ın sonu iyi olmaz. Ve yürü bir sadakat. Allah Teala Mevla'mın sadakayı da bereketlendiriyor çoğaltıyor bakınız yani bunlar zahirde yani dış görünüşte aslında sadaka noksanlaştırıyor ama öyle görünüyor bir kimse cebinden çıkarıyor fakire para verirken tabi ne oluyor cebinden kasadan para çıkıyor yani görünüşte noksanlaşıyor ama allah Teala onu çoğaltıyor muhtemelen bu neye benziyor Ağaçların demek ki budanmasına benziyor. Ağaç dalları kesiliyor, kesiliyor, budanıyor. Onu anlamayan kişi bakar, eyvah yazık oluyor ağaç der. Demek ki sadaka bunun gibidir. Faize kişiye gelir gibi geliyor. Kişi kredi alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Ele bir toplu para geliyor. Kişi buna seviniyor. Ama bu gelen haram olduğu için Allah bunu belki de kaldırır için. Eline gelen bu faiz kredi parası ne yapıyor? Kişinin ana parasını da götürüyor. Kişinin huzuruna götürüyor. Allah korusun, kişinin hatta canına da malına sahip olabiliyor. Vallahu la yuhibbu. Allah Teala sevmez. külle kaffarin esiy. Bakınız. Allah Teala o bütün kafirleri külle kafir, Allah keffar geliyor. Buradaki çok çok inkar anlamına geliyor. Yani işte faiz haramını kabul etmez. Şunu kabul etmez. Bunu kabul etmez. Haşa sen kimisin? Ben kimim? mevlamızın ben. Ya. Hücre denilen, maddede medene gelen bir topluluk insanın beden. Hücreler. Hücre yığınlarından. Hücre o da atomdan şey. Ne olacak sonuçta? Yine hücre atomu dönüşecekler. Yine insan toprağa dönüşecek insan gidecek. Allah-u Teala buyuruyor. Allah-u Teala keffar inkarcılar, esimde çok günah işleyenler. Allah bunları tabi sever mi tabi sevmiyor mu öyle Peki Allah Teala kimleri sever şimdi? Arda Melam bize bunu görüyor. İnnellezine amilu ve amilus salihati. İnnellezine amilu işte şu kişiler ki iman ettiler. Hem de inne geliyor Bunlar ki Gerçek inandılar. iman ettiler. Allah'a inandılar. Kitaba inandılar. Harama haram dediler. Helal'a helam dediler. Sonra ve amilü salihati ameli salihte işlediler. Bir ameli salih Allah'ın emrine yapmak yasaklarından da kaçınmak. İçki mağaram ondan kaçındı. Faiz maram, ondan kaçındı. Ve kalmış salate, bu namazı kıldılar. İkame, namazını bunlar, dost doğru namazı kıldılar. Öyle baştan sağma değil. Ve, ate ve zekate, ve malın bundan zekatını da verdiler. Aslında, bu, Namaz zekat ameli saliye dahil yani güzel ameller dahil bunlar da fakat İslam'da namaz ve zekatın demek ki çok özel bir konumu var ayrı bir konu var bunların müşberlan biriyor yani e bunlar amele sal işidiler yani Allah'ın emrini fazla yine getirdiler. harama sankındıların, bu arada özellikle namazlarında vaktinde güzelce kıldılar. Ve yine bunlar malın zekatını da verdiler. Lehum tabi bunlar için var. Yani onlar için, mağbul işini yapanlar için vardır. Ecrühüm inde rabbihim Rabbine indinde Rabbine katın. Bunlar için ecirler, mükafatlar var bunlar için. Ve la 'aleyhim, bunlar üzerine korku yok. Yani bunlar kabirlerinden kalkıkları vakitte o Feza Ekber denen en korkulu günde sürülüyor. Gerek yok para parça. Yeryüzü alt üst oluyor. İçini kendi atarken her kişi korktuğu bir gün işte bunlara korkuyor. Ve lahim yahsenin onlar orada mahzunda olmayacaklar, hüzün duymayacaklar. Yani kork ilerisi ilgili. Acaba ne olacak harim diye korkmayacaklar. Ve bunların geçmişten de bir hüzün duymayacaklar. Yani bundan geçmişleri, yani bundan dünya hayatları elhamdülillah İslam'la tam bütünleştiği için buna üzülmeyecekler. Allah Teala bize bu sevdiği kullarının halini beyandan sonra yine Mevlam tekrar bizlere fail konusunu şöyle buyuruyor. Ya ey âminü tekkullah. Gene bak şöyle bir yukarıya. bakınız yani. Yani dikkat Allah aşkına benziyor. Buradaki ya uyarı. Ya eyü'llezîne âmenû tekkullah. Ey müminler. Ey madenler. Allah bir diyenler Allah'tan korkun evladım. Allah'tan korkun. Yüce Allah emrediyor. Allah Rabbül Alem'i. Yani insanın Rabbi değil. Yani dünyanın Rabbi değil. Allah. Zaten insan yaşamaz ki alemden kopuk. İnsan güneşle bağlantısı var. Her şeyin bağlantısı var. Dünyanın her şey bağlantısı var. Alem bir bütün. Bu alem bir denge düzen kanunları var. Çekim kanunları var. Bunları bir koyan, bu kanı koyan var. Kanın koyucusu var. Kim bu? İşte Allah ceza O halde Mevla yürüyor. Ey imadenler, ey müminler, Allah'tan korkun. Ve Vederu, ütük anlamında, bırakınız. Ma bekiye miner riba. Ribadan kalanı hemen bırakınız. Yani ne kadar dalmışsanız, kadar batmışsanız hemen derhal kalan terk ediniz. Alacağınızı almayınız, faiz almayınız. Hemen bundan kobun çıkgınlı kurtulmaya bariye bakınız. İmkün tüm mümin, eğer gerçekten müminlerden iseniz, ehli imandansanız, inanıyorsanız, ehli imandansanız Öyle bir yürüyor. Ayet şile başlamıştı. Ey imadenler, Allah'tan korkunca halıyor, korkun Allah'tan Efendim işte Allah'tan korkmak. Bir kişi gerçek anlamıyla Allah'tan korkarsa, o kişi başka bir şeyden korkmaz. O kişiye başka korku yok hiç işte, olmuyor, olmuyor. Ama bir insan haş Allah'tan korkmuyor, Allah emrine karşı geliyor. İsten diyorsa, bu kişi her şeyden korkar bu kişi. Buluttan korkar, yağmurdan korkar, yıldırımdan korkar, depremden korkar, e, haşattan korkar, korkar da korkar. Hatta gözüyle göremediği bir virüsten, mikroptan mı korkarak işte? Çıldırır. O hayvanım işte kanser mikropu yakalamışsın, yok şalsı yakalamışsın, yok bunu yakalanmışsın diye. Yani ne yazdı bakıcılar araştırdı. Yani Allah'tan korkmayan kişi gözüyle göremediği bir virüsler mikropdan korkup çıldırıyor. Eyvah, şu asımya yakalamışım diye çıldırıyor kişi böylece. Bir göğürler. Şimşek çakar, yılına düşerler, nasıl ödü patlar? Ya deprem olsun. Sen olur mu? Korkar. E bu kişi karşısında Azze'li görecek. O zaman acaba ne yapacak acaba? Azze aleyhisselam. En korkuş melek, iri, iri melek. Mutlaka her canlı ölecek mi? Ölecek. Ölecek. İşte sevgili kardeşlerim. Allah'tan korkmayan bakın, dünyada her şeyden korktuğu gibi ölüm anında azelden korkacak sevgili kardeşlerim. Hele mahşer gününde çıldıracak. Orada ölüm yok ama orada. Orada bir yere kaçamıyor Bu Müslim öyle abiyoruyor. Ey mümin Allah'tan korkunuz ve ve bırakın terk ediniz. Ma bekiye min riva fazlan kalan kısmını bırakın artık. Ona cin kurtulun. İn gün tüm ümminin eğer gerçekten müminler iseniz, ehli iman iseniz böyle yapınız. Bakınız o güzel Mevlamızın bu kadar ayetlerinden sonra, bu ilahi emirlerden sonra kişi yine devamlı şekilde olacak eynlemtefalu eğer böyle yapmazsanız mevla buyurur bakınız yine yani Allah'tan korkarak gele şanım o mahşeri hatırlayarak o kabirden kalkış anını gözüne getirerek bir kişi faizi tek ederse inşallah kalıyor tabi. ki tevbe eder Affederim dünyada. Ama bunları yapmasa kişi... Yani haşa... Allah'tan korkmazsa. Yani bu... Sözü söylerken çok zorlanıyor. Yani gerçekten korkun bir şey. Dehşet bir şey. Yani bir insanın... Aciz varlığı. İnsan nedir ki? Böyle ya? İnsanın şu anda yetkisi olabilir... Kişi bir makamda olabilir... Şuşu olabilir... Ama hep bunlara geçici kardeşlerim, geçici. Bir insan dünyada en üst makamlara da gelebilir, ama bir mikrop onun içine girebiliyor. O da ölecek, o da ölecek işte. Bu işi Mela biliyor. Fiinlem tefalu. Eğer bunu yapmazsanız yani, Allah'tan korkmazsanız, bu haramı, faizi diren belayı. Bırakmasanız, fezenü bir haminan varasülüye bakar mısınız? Fezenü, anlamında, yani aslında üzünten geliyor kulak, yani dinleyin, Bak bunu bilin anlamına geliyor. Fezenü, şunu bilin ki bir harbi minallahı varasülü. Allah ile, Resulü ile harptesiniz. Bilmiyorum kardeşlerim. Artık ben yani demek ki bir kimse eğer faize bulaşmışsa ona devam ediyorsa edecekse bu kişi Allah ile, Allah'ın Resulü peygamber ile savaş halinde savaş durumunda. E, kim kimle savaşır? Tabii ki dost savaşmaz birbirle. İki dost devlet, iki müttefik mi savaşmazlar? Kimler savaştır? Aynı tabii hasın düşmanlar savaş bir birbir savaşırlar. Demek ki haşa faizi terk etmeyen, ondan çıkmayan kişi, ama koşullar ne olursa olsun Ortam ne olsun demek ki kişiye faizden çıkmazsa Allah eli savaş halinde. Peygamber e savaş halinde e, kim güne savaşır? Tabi düşman düşmanı savaşlar. Demek ki haşa Allah düşmanı. Peygamber düşmanı. Ben bunu söylemiyorum. Tam da işte. Ne kadar süreçti? Işte, işte. Bakın mealere bakın. Tabii, kısa tabi burada Mealler bundan geliştiriyor. Açıklamasını yapıyorum, fazla yapıyorum. Allah korusun. Demek ki bu kişi Allah Resulü'yle düşman olmuş. Harp savaş halinde. Allah korusun. Başka haramlarda bu ibare gelmiyor Kur'an-ı Bu ibare burada faize geliyor, faize geliyor. Demek ki özellikle Ahır zamanda, ahır zaman değil mi? Ahir zaman artık kıyamet yaklaştığı zamanlarda. Yani doğal dengelere bozulduğu, artık afetler başladığı, yani artık yer yana oynay oynayacak, oynadığı zamanlarda. Artık yer kabuğu çatlama başlamış. Atmosür tabakları bozuma başlamış. O zam yırtılmaya başlamış artık. Böyle bir durumda demek insanlar gafletten dolayı Allah Kur'an demek ki bu faydalı işi daha da çoğu olacak. Kolaylaştırılacak. Cazip hale getirilecek insanlara. E zaten eğer haramlarda insanı cezbedici bir özellik olmasa kimse haram istemez kumarda, alkolde, uyuşturucuda, fuhuşta ne var? İnsanın nefsini ama çeken, cezbeden bazı tabi bir cazibe var. Var. E faiz de bunun gibi tabi. Faiz de bunun gibi. Kişiye öyle bir yararı var gibi kişiye görünür. Alkol de böyle. Zavallı gençlerimiz Ondan bir yarar ümit ederler. Hem tabi paralara gidiyor, salgılara gidiyor, toplumsal denge bozuluyor, ahlak çöküntü bozuluyor. Hep bozuluyor bunlar. Faize bunun gibi sevgili kardeşlerim. Bazı güzel görüntülerine, aldatıcı inanlara aldanmıyorlar sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e dönelim, Allah'a dönelim, çok tövbe edelim ki, İnşallah şu doğa biraz yatışsın. Dua gazaba gel bak. İlahi gazap. Dua bozuluyor böylece. Ve in tübtüm, Mevla buyuruyor. Ve in tübtüm, Eğer tövbe ederseniz. Bakınız şu güzel Mevlamız o kadar rahmeti bol ki Mevlamızın merhameti bol ki beraber tekrar buraya bir kapı bırakıyor bakarınız. Eğer tövbe ederseniz, nedir tövbe? Önce bırakmak, o kötülüğü terk etmek. Ondan sonra yaptığına bulaştırarak pişman olmak, o yüzden kurtulmak. Feleküm ruhusu emvalikum sizin için malınızın rüsü, temeli, ana parası, temelisi sizin yine vardır. Demek ki bir kimse bir faiz müessesesine para da yatırmış olabilir bir kişi. Bu kişi ne yapıyor demek ki? bunlara duyduktan sonra inşallah hemen bu işlerle vazgeçecek. Ne yapacak kişi? Ana parası kendisinin. Bunu alaçlar. Vela biri. فَلَوْكُمْ vardır. رُوسُ اَمْعَلُكُمْ <mbell> Malınızın başı. Rus resim çoğulu baş demektir. Yani ana paranız sizindir. لَا فَالْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ Kimseye zulüm etmeyin, zulmede uğramayın. Yani kimseye hasıl olarak bir malını almayın, hasıl olarak Öyle yapıyor. İşte güzel Mevlamız, biz gibi arşkullarına bu artikelleri göndermiş mevlam bize öyle haber veriyor demek ki toplumsal yapıda bu faiz müessesesi toplumu yıkan çağımızın bir vebası öyle şu zamanımıza bulaştı ki çünkü çok cazibeli bazı imkanlar yapıyor tabii bu iş yapanlar e, kapitalizm denen kısımlar. Bunu yapıyorlar tabi. Bir de bunun dışında bazı Müslüman kardeşlerimiz tabi açıkça böyle bir fayda bulaşmıyorlar. Kendini koruyorlar, sakınıyorlar. Fakat bununla beraber bazı Müslüman kardeşlerimiz de bilmeden de bazen faize giriyorlar. Nedir bu? Peygamberimizin hadisi vardır, meşhur hadis-i şerif vardır, kütüb senin sençionda vardır bu. Ben Tirmizdekini okuyorum şu anda. El-zehebe zehebi mis bir Mis-ten-bi-mis-sin. İlahır. uzun biraz altını altınla satarken değiştirirken ancak misli ile gümüşü gümüşle satıp değiştirirken misli ile iki tanesi böyle buyuruluyor altın gümüş bunlar nakit yani geçer para Tedavi oldukları için böyle böyle buraya aleşmasayız bizlere altın gümüş yani bunlara esman deniyor, semen deniyor, geçer para. Tabi ister altın olsun, ister gümüş olsun, isterse başka madeni para olsun, ise kağıt para olsun. Demek ki bunlar ancak ki misli ile değiştirilir, fazla olmaz. Yine bir de burada dört tane gıda maddesi burada peygamber sayıyor buğday, arpa, hurma, tuz yasayıp önce. Altın, gümüş günümüzde olduğu gibi o zamanda da vezinle, tartil oluyordu. Bu dört maddeye gelince buğday, arpa, hurma, tuza gelince bunlar da ölçekil oluyordu. Sağ, mut, dev, sihirniş ölçekleri vardı, ölçülürdü. Bunlar da övüşüyle olanlara örnek oluyor. Şimdi bunlar aynı cinsle değiştiği zaman demek ki elde olacak, alacak, verecek ve bir iki sonra fazla olmayacak. Mesela bir kimse elinde bir buğdayı var. Ama bakıyor buğdayı tohumlu güzel değil. Ben bunu vereyim de yerine daha güzel, daha kaliteli buğday alayım diye. Fazla verip de az alırsa bir kişi de kalitesi buğdayı fazla buna az verirse bu da ne oluyor? Faize girsemiyor kardeşlerim. Bu da giriyor böylece ve bu özellikle altın ticaretinde. Bunda özellikle mesela bir kimse elindeki kadın mesela işte kolyesini, küpesini, bileziğini her neyse bunları götürüp değiştirip başka alacak. Başka alacak. Bu götürdüğü altınların ayarı. veya düşükte olsa bile yaradan şu altın olmak koşulu ile yani 14 ayar ya daha fazla olması koşulu ile o karışımın yaradan şu altın ise düşük doğusu ayarı ne yapacak? Mesela derim ki 200 gram örnek altın veriyor. Bunlar tabi kullanılmıştır. Çatlamıştır. Ayarı düşmüştür bunların. Daha kaliteli başka bilecik alacak. Eğer 200 gram altın verip de bu değişmede yerine eksik alırsa alan kişi bunu faiz almış oluyor. Veren de bunu faizi vermiş oluyor. Ne olacak? Aynı gram olacak. E bu imkansız. Neden imkansız? Tabii koyuncu Sarra, bunun ticaretini yapıyor niye aynısını alsın versin o zaman ne yapacak peki cins değişikliği olacak işte bunda bu sefer değişikliği olacak demek ki mesela 200 gram örnek altın götürüyor götüren kişi yerine alacağı bile 150 gram geliyor hesapları tutuyor bunlar şimdi ne yapması gerekiyor Araya birden başka bir şey koyması gerekiyor. Mesela para. İstersen madeni para olsun, ister kağıt para olsun. Yani az çok bu önemli değil. Ne olacak? Bir yana altın verirken öbürü hem altın verecek hem de az çok bir yana bir para verecek. İster bir kuruş versin. İster yüz kubi lira versin. Yani. Fark etmez. O zaman ne oluyor? O zaman kişi faizden kurtulmuş oluyor sevgili kardeşlerim. Şimdi bu Hanefi mezhebine göre gerek vezin, tartili olan şeyler, gerekse ölçekte olan şeyler ne olursa olsun faize giriyor Hanefi mezhebine göre. Bakın. Tartili olan ne varsa, mesela demir bile, bir kimse elinde Kalan inşaata kalan demirleri var. Bir kısmını kesmiş. Ya da işte çalpayı kendisine yaramıyor, uymuyor kendisine. Götü de bunları demirciye götürüp de bunları, bunun yerine başka çubuk demir alırken ayın tartı olacak. Ya e olmaz tabii bu karşı alır, olmaz tabii ne yapacak bu sefer? Araya işte başka bir şey kalmak gerekiyor. Para, bir şey kalmak gerekiyor. O zaman o zaman. Arada mesela hem para hem de demirdoğdu mu? Allah veya diğeren bir, bir bunu bir birse bunu verdi mi? Buna kurulmuş oluyor. Hanefi'de yalnız tane ula şeyde faize girmiyor Hanefi'de. Mesela yumurta tane satışında e, kişi mesela 10 yumurta veriyor. Yerine e, kıyımcısı alacak daha hoşuna gidiyor. 8 alacak faize girmiyor. Yalnız Şafi mezhebinde ise İş daha farklı biraz. Onda yalnız Esman deniyor. Yani altın, gümüş ve geçer para faize giriyor. Ve bunların de satışı olmuyor bunlara. Mesela bir döviz verisi satışı yapılamaz. Altın verisi olamaz böyle. Çünkü Esman'a girdiği için. Peki ne yapacak mesela bugün altın satan kişi? E, müşterisi geldi. Parası yetmiyor. Verisi olmaz bu da. Ne yapması gerekiyor? Emaneten, yani bir ya da borcu vermiş gibi. Öyle bir şey uydurması gerekiyor. Ne de olsa, yani hileşi şey de olsa kaçmak gerekiyor, söylüyor kardeşlerim. Yine günümüzde bazı kişiler gösterem. Yani gerçekten pervasız mı ne diyeyim bilmiyorum ama bence. Özellikle böyle kesin haram olan konularda titiz davranmayan bazı kişiler var. Ve bunların genelde akademik sıfatları da var bunlar özellikle de var bunların. Şunun tabi İman başka sevgili kardeşlerim. Bilgi olarak şeytan hepimizden fazla biliyor. Bugün insanların toplamının bilgisi bir araya getirilsin. Yani dini imanla ilgili bilgiler şeytan bilgisinin çok ama çok daha fazla. Şeytan melekleri görüyor, biliyor. Şeytan cennete çok kaldı, yaşadığı Gökyüzünün üzerini biliyor şeytan. Maddenin atomun sırrını şeytan biliyor, sevi karıştırıyor böylece. İçimizi şeytan, dışımızı görün şeytan bize. Bunun için bilmek bir şeyi başka, akademik bir sıva özellik başka, inanç iman başka. Allah'tan korkma başka, tekvalık başka. Bu için bazıları tabii günümüzde efendim işte enflasyona göre işte faiz alabilir gibi. Nereden çıkarılar bunlar Hangi tab bunu yazıyor efendim? ya Hangi tab bunu yazıyor buna? Kur'an-ı Kerim'de mi var bunlar peki? Nereden çıkarıyor bunlar bunu? Kafadan da doğru çıkarıyorlar. E mantıkmış efendim. Ne de enflasyon paranın alım gücünün düşmesi. Her zaman var bu. Bu peygamın zamanında da vardı bu. Nedir mal? Arz taleple bağlı mal. Peygamber döneminde de bazen piyasada hurma da az kalırdı. Hele bu değil. Kıtı olurdu. Arpan kıtı olurdu. Düşünün geliydi mal böyle. Yani fazla talep var. istek var. Ama arz mal az. Nedir Bu ticaret kendine dengeler kendini böyle. Yani ticaretteki piyasa enflasyon nedir? Arz talebe bağlı. Talep istek fazla var, piyasa az mal sürülüyor. fiyat tabi yükselir böyle. Mal çok geldi, arz fazla oldu, e, talep az. İşte günümüzde oluyor. Mesela işte domates çürüyor, şunlar çürüyor, bunlar çürüyor, bazı meyveler çürüyorlar. Neden? Mal çok, arz çok. İstik talebas. Kendi düşüyor. Kendi düşüyor. Her zaman var bu. Her zaman var bu. Öyle zaman gelmiş. Mesela bir kile sağ buğday, bir dinarsa sağ, iki dinar çıkmış böyle. İşte, bu da bu da Ama peygamber, sahabeler efendim fay alabış dememişler böylece. Yani sevgili kardeşlerim, bir de dinimizin nerede öğreniyoruz? Buna dikkat edelim sevgili kardeşlerim. Yani karşık Allah'tan korkuyor mu gerçekten? İnancı imana değil mi? İslam'ı yaşıyor mu acaba karşıki? Bakalım sevgili kardeşlerim. Her şey aldanmayalım böylece. Evet. Namaz önem vermeyen içine çıkabilir. Hanımlar başını açabilir diyen de çıkabilir. Allah'ın korkmayan her şeyde bir söyleyebilir. Allah'ım ben bunlar sevgili kardeşlerim. Bunun için bir de yine günümüzde Efendimiz ne diyorlar? E, zaruretler diyorlar. Haramı bir kılar. Doğru. Yani zaruret haramı bir bah kılar. Yani helala çevirebiliyor. Ne demektir bu? Bir insan ölümle Artık burun buruna geldi kişi. Ölecek kişi. Açlıktan ölecek kişi. Aç kalmış. Bulunduğu yerde ne ekmek var, ne makana var, ne pirinç var, ne meyve bir şey var. Kişi bulunduğu yerde, kişi açlıktan artık ölecek. 3 gün 5 gün aç kalmış kişi. Bu kişi ne yapar? Ölümle böyle burun buraya gelince... O kişi o anda haramda yiyebilir. Yiyebilir böyle. Hatta kişi böyle bir durumda ancak domuz eti var. Ölmeyecek kadar ondan yer. Ama öyle güzel yapmaz ama efendim şey şöyle külbası, püzula, ızgara fen değil böylece. Onun sıradan lanetim pişirir. Yani nefsi bundan hoşlanmasın diye. Yine haramdır diye çizkinerek. Zevk değil, doyuncaya kadar değil, ona yiyebilir. Ama ekmek var, kuru ekmek var da, katık olarak yiyemez, haram. Şey. E bir kişi ancak mesela domuz eti bulabildi. E bir leş, köpek leşi, kedi leşi buldu kişi. Başka bir şey yok. Şey. Onu yiyecek, övmeyecek kadar ondan yer. Sonra kişi susadığı şimdi. Suya bulunduğu yerde. İyi, ağzı damak kurudu. Beden su kaybediyor. Ne yapacağız? Ancak orada alkollü içkileri var. Şarap mara bir şey var. Kişi ne yapar? Ölümden kurtacak kadar kendini az bir şey içebilir. İşte budur zaruret muhtemelen. Bu duruma gelen kişi faiz parasını yiyebilir. Kişi. Bu duruma gelen kişi ben. Ölmeyecek kadar aç kalmış günlerce kuru ekmek de bulamıyor fasulye bulamıyor pirinç bulamıyor meyve bir şey bulamıyor Bulunduğu kişi. aç kalmış günlerce ölecek ölüm tehlikesi var bu kişi domlu etini yiyebilir kedi köpek dişini de yiyebilir su bulanmışla şarap içebilir bu kişiye faydan parasını da o zaman da yiyebilir. Ama bunun dışında üstü başı var. Karın da öyle ekmeği alabiliyor. kurdalı ekmeği alabiliyor. Yani bu zorunluğa girmiyor muhtemeler. Yani ihtiyaç başka zorunluluk başka. İhtiyaç bitmez. Kişi ev alır Halda lazım, perde de lazım, boya da lazım, badana da lazım, işte şu şu lazım, ihtiyaçları bunlara, başka bu. İhtiyaçla kişiye haram geri gidemez. Aynı sorumlu hallerde. Tabi allah ta dua edelim, yalvaralım, Rabbim inşallah hiçbir Müslümanı bu duruma düşünmesin. Lila-u Fatiha.